Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz Murat. Merete Seçkin'le Kadıköy Postası'na ulaşmış bulunuyoruz. Merhaba Merete. Merhaba. Merhabalar. Evet geçen hafta e, bu saatlerde başka şeyler konuşuyorduk. O yüzden sesine de haset kalmış olduk Murat. Ne var ne yok nasılsın öncelikle? Ee, işte olduğu kadarıyla her şey yolunda değilim ama aslında çok da değil malumunuz. Evet. Ee, ama tabi Kadıköy'de yine de bir hareket devam ediyor hı hı. Ee, Yani etkinliklerin dışında Bolca e, alma ve hatırlatma Etkinlikleri de oluyor geçen hafta yaşadığımız Olayla ilgili evet. ee, isterseniz hemen şey yapayım Başlayayım başlayalım Hemen başlayalım ee, Biz de zaten tamam. toparlama e, Halindeyiz birkaç gündür İstanbul'da dediğin hı. gibi bir Kültürel etkinlikte de devam ediyor haliyle. Bunun yansıması açık dergi. Senden de Kadıköy'ü duyalım bu akşam. Neler var neler tamam yok. Tamam. Ee, şimdi önce bir hatırlatmayla başlayayım. Ee, Şubat ayında vitrine gelen bir kartopu topu nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen ve kamuoyunda kar topu cinayeti olarak bilinen Nuh Köklü cinayetinin çarşamba günü yapılacak duruşması için arkadaşlarından bir destek çağrısı var. Hı hı. Ee, yanlarına gidebilecekler müsait olanları saat 10.30'da buçukta e, Kartal Anadolu Adliyesi'nde bekliyor olacaklar. Evet. Ee, şeyi hatırlatalım e, dava köklünün sevenleri tarafından bir cinayet davası olarak değil e, nefret suçu davası olarak ele alınıyor. Evet. Ee, bunu tekrar dinleyenlerimize hatırlatalım 21 Ekim Çarşamba günü 10.30'da Kartal Adliyesi'nde olacaklar. Evet Kartopu davasının e, takibi için. Evet Melet'e ee, geçen hafta açılan bir sergiyi hatırlatalım ee, Haç Galeri'de geçtiğimiz cuma e, açılan e, Didem Erbaş'ın Hayal Sergisi e, çarşamba akşamına kadar devam ediyor e, Çarşamba akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz dinleyicilerimiz sergiyi e, Umudun olmadığı noktada bireyin dönüşümünü ele alan sergide e, sanatçı, resim, fotoğraf ve çeşitli nesnelerle yaptığı çalışmaları ve anlattığı hikayelere göz atabilirsiniz ee, bugün e, Kargar salonunda e, geçtiğimiz ay Yel Dermey'nde açılan Tide Adresif e, koleksiyonundaki işlerinden de Hı -hı. tanıdığımız New ekibi e, iki günlük bir sergi için e, bir arada olacaklar. Hı -hı. E, özellikle 80'ler ve 90'ların yeraltı kültürü ve kendin yaparlarından etkilenen ekibin sergisine e, aynı zamanda Toprak Basket C setiyle eşlik edecek. E, sergi bugün e, saat 19.23 arası Yarın da saat 13.21 arasında Ziyaret edilebilir Dediğim gibi pop-up bir sergi iki gün, Sergi sadece 2 gün sürecek Evet ama Undernear'ın bir tür devamı ya da Yansıması galiba tight agresifte Olacak değil evet, mi yanlış Evet, galiba. Bu arka serginin e, biraz daha değişen bir içerikle Beraber e, yanlış hatırlamıyorsam e, Cuma günü evet, hafta Bir sonra. açılış yapacaklar <Gülüyor> onu yine bir kontrol edersiniz Tamamdır e, Orada da Buradakinden biraz daha küçük bir şeyle ama ekstra bir iki yeni işle tekrar devam edecekler Sergi'ye. Evet açılış bu akşam ve yarın da tüm gün evet. görülebilir <gülüyor> Kadıköy Terminal sahnesinde ise bugün yine Dünyada Bir Köşe Festivali kapsamında. Hı hı. Ki bu hafta genelde etkinliklerimiz bu festivalden kaynaklanan etkinlikler. Evet. Kostis Kalivretakis'in Çocuk ve Köpek isimli performansı olacak. Kıyamet zamanı büyüyen bir çocuk yeni bir dünya kurabilir mi sorusundan yola çıkan proje saat 20'den itibaren sahnede olacak. Kadıköy terminal sahnesi. Evet. Ee, Salı günü e, Kadıköy-Suruş dayanışması hem Suruş hem de Ankara katliamlarını belleklerde tutabilmek için e, Kadıköy HDP binası önünde 33 dakikalık bir oturma eylemi gerçekleştirecek. <Gülüyor> destek olmak isteyen arkadaşları davet ediyorlar eylem saat 18'den itibaren başlayacak dediğim gibi yarım saat 45 dakika sürecekti eylem bu evet, yarın akşam yarın akşam 18'de HDP Kadıköy ilçe binasında çarşamba günü ise yine dünyada bir köşe festivali kapsamında Kadıköy tiyatron sahnesinde Yeşim Coşkun'un Mezopotamya Dans 4 Kapı 4 Makam isimli projesi gerçekleşecek Şeriat, tarikat, malifet, hakikat, litürel tanımlarının işlendiği bu dans projesi saat 20'de başlıyor Kadıköy Tiyatron sahnesinde. Aynı gün yine e, festival kapsamında, e, Dünyada Bir Köşe Festivali kapsamında Kargal Salonu'nda Şop projesinin konseri olacak. Şop projesi e, Kürt müziğinin çağdaş bir form ile yorumluyor. Bu konserde saat 21'de başlıyor. Evet. Ee, yine festival kapsamında gerçekleşecek. Başka bir performans ise Perşembe günü e, Onur Karaoğlu'nun yönetiminde e, hazırlanan e, A Lover of the Same Fall performansı olacak. E, bu performansta da e, sevdiğini kaybeden bir arşim hikayesi üzerinden göç ve insanın üzü konusuna değiniliyor. Hı hı. E, bu performansı iki tekrar olacak. Aynı gün içerisinde biri saat 20'de diğeri saat 21'de tekrarlanacak. Evet hepsi dünyada bir köşe festivali içinde. Evet. Cuma akşamı Canlı Karga serisinde çok uluslu ekip NoLand performansı gerçekleşecek. Hı hı. E, NoLand yurtsuzluğu ana tema olarak belirliyor şarkılarında. E, ekip saat 22.30'dan itibaren dediğim gibi karga canlı karga sahnesinde olacak. Evet. E, yine Cuma günü e, Bağımsız Oluşun Bizantio'nun e, düzenlediği bir festival başlıyor. Hı -hı. Üç günlük festivalde de Kadıköy Ayağı, Durak, İgzel, Egzel ve e, Arka Odada gerçekleşecek. Hı -hı. Cuma günü Baver, Cilok, Filiment ve Golem Arka Odada müziklerini döndürecekler. Pazar günü ise iki direk arası Temaşa, Yang Sheaven, Seza, Inhudis, Osa, Kufura ve İskeletör Durak İksel sahnesinde yer olacak. E, Avrupa ve etkinlikleri ise Piyote'de gerçekleşiyor festivalin. Evet. Ee, Pazar günü aynı zamanda e, festival e, içeriğinde e, tasarım ve takat pazarı ile fanzim standları da kurulacak. Evet, Bizantiyon festivali. Ee, yine cuma günü ve yine dünyanın köşesi festivali içeriklerinden bir etkinliğimiz var. Ee, Mirza Metin'in bir tuvaletle performansı gerçekleşecek. Ee, Kadıköy Tiyatrodaki etkinlikte kirlenmiş bir hayatın hikayesi anlatılacak. Bu performansı saat 15'te. E, cumartesi günü ise e, Kargat Canlı Karga sahnesinde e, bolca hareketli pogo olacak. E, ska Punk ekibi Ska Punk Reggae ve Ska Karması Ayılar e, ve Grand Core ekibi Insultır. Ortalık bir konserle sahnede olacaklar. Hepimiz evet. saat 21'de başlıyor. Evet. Taki Kadıköy postasını da e, Nolent grubunun Üzüme bak Akısı ile e, bitiriyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Merete görüşürüz. Hazırla sağlık. Görüşürüz. görüşürüz yayınlar. Başrolde oynayan insan bu defa lan gördük, kâr, inkarlar ne karlar? Yollar artıkça yolsuzlaşır ama. Baştan ayara beden kire döndü. Kalbim saf gismi dövrendim bezmişlerde. Görsem yine seninle keşfettim o izleri Gelen gider giden kalır hayat Yine kapanan pereler Başrolunda oynayan insan bu defa. Gelirdan Baştan beden kirdim Gelür saf kismim elenden Bes